Estağidu billah, Bismillahirrahmanirrahim r-Rahman r Rabbi'l-alemin, R-Rahman r Ya kanabudu ve iyi aken isteğin, ihdina sıratı müstakim, sıratı lüzzin anamte عليهم, غير المغضوب عليهم Sülek Allahu Ve belgana Resuluhu Nabiyl Keri. Subhanak La ilm illa ma Inneke entel Alimur Haki. Şahli saddri oirli emriül de milli sani yapka bu kali Allah'ım ve ekrimle femen ve hıfza al-mursalin ve ilhama malaiket Amin. Ve, "Bana, Nabi, sallallahu taala alaihi wasallam." men teşabbaha bi kavmin fahwa minhum wa sallallahu teala aleyhi ve sellem <gülüyor> aziz ve muhterem cemaati müslümin derslerimizi takip eden kardeşlerimiz biliyorlar zaman zaman böyle bir kerelik ders yaptığımız gibi ekseriye derslerimiz devamlılık arz ediyor. Cemaat zaten kendisini talebe yerine koymazsa ben bu cuma saatinde bu cami-i şerifteki derse katılıyorum ya bilmediklerimi öğrenmek için veya bildiklerimi tekrar etmek için tazelemek için ben bu derse katılıyorum demiyorsa sevap mutlaka hasıl olur da bir manada da zaman kaybı olur. Bir manada da zaman kaybı olur. Cami içinde geçen her saniye mutlaka ibadettir. Ömrümüzün hesap dışı kalan zaman parçasını teşkil ediyor ibadet içinde, mabetler içinde geçen vakitlerimiz. Burada niye bu kadar zaman geçirdin? Niçin burada boş duruyorsun? Sorulmaz. Çünkü burada boş zaman geçmiyor. Burada geçen zaman boş sayılmıyor. Fakat daha faydalı olması lazım. Daha faydalı olması lazım. Bir şeyler elde edilmiş olması lazım. Sahabe-i kiram dediğimiz o seçkin topluluk yeryüzünün en ciddi ve en samimi Müslümanları. Allah'ın kitabının övdüğü peygamberinin metü sena ettiği o insanların devam ettikleri bir üniversite yok bir mektep yok onlar sahip oldukları her şeyi peygamberimiz aleyhissalatu vesselamı dinlemek suretiyle elde etmişlerdir peygamberle arkadaşlıklarını sürdürdüler ve o arkadaşlık devresini iyi değerlendirdiler. Herkes duymaya çalıştı. Duyduğunu nakletmeye çalıştı. Naklettikçe tekrar etti. Tekrarladıkça iyice yerleştirmiş oldu. Hep onların mücadelesi budur yani. Mücadeleleri bu. Fakat bilemiyorum tarafta bir kusur var, dinleyenlerde mi anlatanlarda mı galiba iki tarafında eksiği var, onu bölüşmek lazım can kulağı ile dinlemek lazım yani dinlenen Allah'ın kitabı olduğuna göre mutlaka bu nurdan bir pay almak lazım mutlaka almak lazım mevzumuz Kur'an-ı Kerim'in birinci suresi olan Fatihah suresi celilesi veya halk diliyle Elhami Şerif. Karadeniz'de darılmazlar Elamdülillah diyorlar ya onlar filan. Herkes kendi şivesiyle ifade etmeye çalışıyor Fatihah suresi celilesini madem ki her namazda ve her namazın her rekatında okuyoruz. Bu kadar çok tekrarlanan bu sureyi yaklaşık olarak, takribi olarak anlamasak bile anlar gibi olmamız lazım. Yani bazı şeyler var ki bunu anlatabilir misin, ifade edebilir misin derler, anlatamazsınız. Fakat anlar gibi oluyorsunuz siz. Ruhen ona ısınıyorsunuz, kalben ısınıyorsunuz. E da biraz da bu hale gelmesi lazım. Geçen derslerde söylediğim gibi Cenab-ı Hak her şeyden evvel her türlü hamdü senaya, metü senaya kendisinin layık olduğunu anlatıyor. Bütün övgüler bütün metü senalar hamdü senalar şükürler benim hakkımdır diyeceğim. Hak. niye bir varlık ne için övülüyorsa bir varlık ne için övülüyorsa o varlığı övülür hale getiren şeyleri ona ben veriyorum nesiyle övüyorsun birisini efendim Acı kuvvetiyle, onu ben verdim. Zenginliğiyle, e onu ben verdim. Güzel sesiyle, e ben verdim. Yani övülenlerde ne var ki, onu ben vermemiş olayım diyor. E hepsi bende olduğuna göre, benim verdiklerimle bir kısım varlıkları övüyorsunuz da. O verdiklerimin tamamına ben sahibim. Beni niye başa almayacaksınız? alemlerin Rabbim, Rahmanım, Rahimim ve ebedi hayat yani ceza günü bütün çalışmaların karşılığının mükafat veya ceza şeklinde verildiği o günde de tek söz sahibi benim. Siz dünyada biraz kendinizi söz sahibi gibi görüyorsunuz. Az çok. Bazı işlerde hükmünüzün geçerli olduğunu zannediyorsunuz. Halbuki ben fırsat veriyorum size, mühlet veriyorum ama vakti geldi mi niye sözün geçmiyor? Tamamdır senin vaden, gitmen gerekiyor dediğim zaman niye sözün geçmiyor size? Firavun, su ağzından içeri girerken hiç gitmek istiyor mu? Ama bitti artık arkana bakmak yok bunları Rabbimizin bu yüce sıfatlarını Fatiha'da okuyunca sanki onunla böyle karşı karşıya gelmiş gibi haşa Allah mekandan münezzehtir ona son derece yaklaştığımızı onu daha önceki nispetle biraz daha yakından tanıdığımızı öğrendiğimizi Düşününce bizde de ifade değişiyor. Ya Rabbi yalnız sana ibadet yaparız. Bu sıfatlara sahip kim ise ibadet edilmeye layık odur. Sendeki bu sıfatlar senin dışında hiçbir varlıkta yok. Niye ona tapınayım sen dururken? Ve yardıma da yalnız senden isteriz. Çünkü yardım kaynakları seninle kaynak oluyor, sen yardımını kesersen onlar da bir işe yaramaz. Yani bizde de bir türlü itiraf, benliğimizden geçme, bütün üstünlüğü, yüceliği ona nispet etme, şuuru uyanmaya başlıyor bizde ve arkasından da çaresizliğimizi ifade etmek için, evet yalnız sana ibadet ederiz yalnız senden yardım isteriz ama biliyoruz ki sen kime yardım edersin senin tayin ettiğin tespit ettiğin yolu takip edenlere e o yolu bulmak da bizim gücümüz dışında onu da sen göstereceksin ya Rabbi her şey sendendir manasını ifade etmek için ihtine sıratı müstakim diyoruz namazda ya Rabbi, Sen bizi, ama Sen bir başkası yapamaz bu işi. Sen bizi doğru olan, müstakim, hak olan yola ilet Ya Rabbi. Şimdi doğru yol deyince hemen bir siyasi partiye ilet diye bir akıl yürütüyor insanlar. Çünkü siyaset kemiklerimize kadar işlediği için, şeyi onunla değerlendirdiğimiz için yani tesadüfen bir ifade kullanıyorsunuz. Bir şeyi anlatmak için hoca bir elem işaret ediyor diyorlar. Hayır. Bu yol o yol değil. Burada geçen yol o yol değil. Sıratı müstakim dost doğru en küçük bir eğriliği en küçük bir yamukluğu en küçük bir bozuk tarafı olmayan Yol, Kur'an'ın ve sünnetin hatlarını çizdiği, hudutlarını, sınırlarını tayin ettiği yoldur. Bir manada bizi doğru yola sevk et Kur'an ve sünnetle bize buyrulan veya bize yasaklanan hükümleri yaşama şuuruna bizi sevk et onu demeye çalışıyoruz. Yani biz kendi kendimize yol tayin ediyoruz. Biraz uş var bizde. Tayin edilen, Allahça belirlenen yolu izlemekten ziyade kendimiz bir yol vurmaya kalkışıyoruz. Bu yol eskimiştir, bayatlamıştır, modası geçmiştir deyip kendi kendimize yol bulmaya çalışıyoruz. Bilelim ki Sırat-ı Müstakim kelimesiyle anlatılan Kur'an'ın ve sünnetin, Kur'an'ın ve sünnetin hükümlerini, esaslarını belirlediği yolun dışında yol yoktur. Onlar mutlaka bataklıktır. Mutlaka sapıklıktır, mutlaka dalalettir. Orada hiç kimsenin kurtulmuş olması, efendim, dünyada da ahirette de müsvet bir sonuç elde etmesi mümkün değil. Bunun iyice bilinmesi lazım. Ya Rabbi yol senin yolundur ve o yola da kavuşma yine senin lutfunun kereminin bir icabıdır. Senden de bunu istiyoruz kulun olarak. Yardımı senden dileyen, ibadeti sana yapan, senin yüceliğini itiraf eden kullar olarak e ne yapalım ya Rabbi? Sen bize yol göster. Sen yol göster ki o yolda yol olsun. Yol adını alsın. Yoksa bataklık olur. İşte dünyanın bugün problemi burada. Bizimle problemimiz burada. Ne kadar acıdır Namazda böyle deriz, senin yolun doğru yoldur, sen bizi o yola sevk et diyoruz Allah'a, o bize o yolun esaslarını belirliyor, izah ediyor, biz gene onun dışına çıkıyoruz. E bu olmuyor ki. Böyle bir hidayet isteği kimseye netice vermiyor ve zaten bütün kavgalar gürültüler de burada dünya neyi bölüşemiyor kimin mülkünü bölüşemiyorlar mülk benimdir diyor ya benim mülküm üzerinde niye siz birbirinizi yiyorsunuz tartışmaya kavuşuyorsunuz sanki biz böyle deyince hepsi onun öğrettiği şeyler yani bu yolu takip eden o sıratı müstakim dediğin yolu takip eden ve onu takip ettiği için de başarılı olan müsbet sonuçlar elde eden kimseler var mı acaba? Örnek insanlar. Sanki böyle bir soru da geliyor işimizden. Evet senin yolun gerçek yoldur ama denenmiş bir yol mudur? O yolda yürüyenler olmuş mudur? Yürüyenler İstedikleri neticeye ulaşmışlar mıdır gibi sanki bir şey var. Cenab-ı Hak o gizli soruyu da kapatmak için, cevaplandırmak için şöyle diyeyim diyor. Sırâta'l-lezzîne taley? Herkes benim yolum doğrudur diyor. Aksini söyleyen var mı? Demokrasi yanlılarına gidin sorun doğru yolu demokrasi yoludur diyor. Komünistlerle konuşun. Gerçek çizgi komünizmdir diyor. Kapitalistlerle konuşun. Onlar da aynı şeyi söyleyecekler. Yani benim yolum takip ettiğim yol yanlıştır. Eğridir diyen yok. Et doğruluğunun bir ölçüsü olması lazım. Ve o yolda yürüyenlere bakmamız lazım. Yani kim bu yolu kim kullanır işte ya Rabbi o doğru yoldan maksadımız doğru yol derken kastettiğimiz kendilerine nimetini sunduğun nimet çok ciddi manada lütufta ikramda bulunduğun bir kısım kulların var ya seçtiğin beğendiğin verdiğin, makam verdiğin ağır vazifeler verdiğin, o bir kısım seçkin kullar var ya işte onların takip ettiği yola bizi de ilet. Bu yol kimdir? Peygamberlerin takip ettiği yol. Bizzat Allah'ın memur ettiği insanlar, Allah'ın seçtiği insanlar. Haç suresinde Allahu yastafi minel melaiketi gusüle ve minennas meleklerden ve insanlardan elçileri, resulleri bizzat Allah kendisi seçiyor. Yani peygamberlerin seçimi referandumla filan değil tabii. Efendim kimi peygamber yapalım şimdi? millete götürelim meseleyi çoğunluk kimi peygamber kabul ederse o değil o öyle değil o bu seçim peygamberin seçimi bizzat Allah'a ait ben sen ne dersen de Ebu Talib'in yetimi diyorlardı peygamberimize biliyorsunuz Araplar arasında öyle bir lakabı var, ünvanı var Ebu Talib'in yetimi Amcası Ebu Talib, 8 yaşından 25 yaşına kadar peygamberimizi himayesine aldığı için, onun yanında yetim olarak büyüdüğü için öyle tanınıyor peygamberimiz. Ebu Talib'in yetimi. Sen ne dersen de, ama kainatın efendiliği ona veriliyor. O seçim bizim irademize bağlı değil kainatın sahibi ben bu zatı bu makama getiriyorum diyor. Bu tartışılmaz. Ve onun da iki eli var, iki ayağı var, iki gözü var, iki kulağı var. Bana benziyor, benzeyebilir. Benzeyebilir. Ama senin özelliklerine sahip olanın, senin ötende bazı özellikleri var. Ona vahiy geliyor, Allah ile bağlantısı var sen onunla bağlantı kuracaksın. Allah ile bağlantı kurmak istiyorsan, onun bağlantısı ile olacak bu iş. Rastgele olmaz. Efendim işte biz doğrudan doğruya, şimdi Kur'an'ı biz kendimiz anlayacağız, anlayamazsın. O anlatacak, o anlatmak için gönderilmiştir. Niye onun vazifesine müdahale ediyorsun sen? Olmaz. Şimdi, bunlar bir tane değil tabi peygamberimiz bunların en yücesi Hz. Adem'le başlıyor bu silsile enbiya zinciri var ortada ve onları takip edenler var peygamberler zincirini yakından izleyen samimiyetle bağlanan ciddi şuurlu müminler var işte biz bu tarafta olmak istiyoruz Diyor namaz kılan adam. Ben çoğunluğa bakmıyorum. Senin seçtiğin kullarının tarafında olmak istiyorum. Senin seçimine göre hareket edeceğim. Benim tercihi bu tarafta. O tarafta olanlar galiptir eninde sonunda. Biliyorsunuz her peygamberin ümmeti iki cephe oluşturuyor. Hz. Adem'den beri böyle. İki cephe var. Bir peygamberin safında yerini alan insanlar var. Ona bağlanmıştır. Onunla yürüyor. Bir de peygambere karşı olanların oluşturduğu bir cephe var. Nerede yer almak gerekiyor? Elbette ki başlarında peygamberin bulunduğu onların peygambere bağlı olanların cephesinde yer alanlar muhakkak galip geleceklerdir. Sayıları azdır. Zaman zaman ezilirler, hakarete uğrarlar. Son galibiyet onlarındır. Niye? Allah da o cephededir dönüş. Allahu Zülcelal'in bizzat kendisi o cepheyi destekliyor. Biter. Allah'a atar tutar. Şimdi Amerika bugün benim belim bükülmez zannediyor. Halbuki daha önce de Amerikalar vardı. <Gülüyor> Peygamberimiz geldiği zaman dünyanın iki süper devleti var. O günkü iki süper devlet bugünkü süper devletlerden çok daha süper. Zamanının şartlarına göre çok daha güçlü. Birisi İran birisi Bizans nerede bunlar şimdi gel şimdi Ziya Paşa'nın şiirini okuma seyretti hava üzere denir tahtı Süleyman o saltanatın yerler eser şimdi yerinde nerede hiçbirisi yok hepsi silinmiş gitmiş e bunlar da mutlaka silinecek hiç şareci yok açık açık haber veriyor Liküllü ümmetin ecel her insanın bir eceli olduğu gibi bir ölüm anı olduğu gibi her ümmetin de bir eceli var onun da mutlaka sonu gelecek her güçlü topluluğun her güçlü devletin bir ölüm vakti var böyle bunlar hepsi son bulur bizim kavgamız nerede o peygamberler topluluğu içinde kalabilme kavgasıdır bizim kavramız. Yani biz bu kainatta bir tasarrufta bulunmayacağız, zaten gücümüz de yetmez, işleri o yürütüyor. Sen bu cephede bulun, bu cephe için yapılanlardan sen de faydalan. E karşı tarafta bulunursan oranın başına gelenler seninle başına gelecek. Bu matematiksel bir hesap yani bunun tartışması yok, münakaşası yok. İşte biz Allah'tan bunu istiyoruz. Ya Rabbi, kendilerine nimet verdiğin ki nimetlerin başı peygamberlik. Peygamberlik rütbesi verdiğin veya peygamberlik rütbesi verdiğin insanlara sımsıkı bağlı onları harfiyen izleyen, onlara iman eden o ikinci kademedeki o seçkin topluluk var ya, işte biz onların yoluna bizi sevk etmeni istiyoruz Yarabbi! E şimdi o topraklar üzerinde neler bulundu? Kime gidelim biz şimdi? Hangisinden yana olacaksın? Burada fertler olarak da bir tercih ile karşı karşıyayız, millet olarak, devlet olarak da bir tercihle karşı karşıyayız. Heh. Kimin yolundan kaçıyorsunuz böyle derken? Gizli bir soru da var. Kendilerine nimet verdiğin kişilerin yoluna derken peki o nimetten mahrum olanlar kim ki? Onun dışında kalanlar kim ki? Onlardan sanki uzak olmak istiyorsunuz. غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِ Ya Rabbi, kendilerine gazap edilmiş. Senin tarafından gazap yağmuru yağmış. Senin öfkelerine hedef olmuş. Gazabına, lanetine hedef olmuş. Kimseler var senin kulların içinde. Aman ha onların yolunu istemiyorsun. Diyorsun. وَلَا <gülüyor> دَعَل۪ينَ ve içinde kalan. Yani şu dost doğru yol giderken ondan böyle sapanlar var. Yoldan çıkanlar var. Dalalet bu. Ana caddeden sapıyorsun ya. O saptığın yoldan araba gitmez, yaya gitmez, hedefe doğru gitmez, uzaklaştırıyor seni. O sapanların, bu ana yoldan sapanların... Ve ana yoldan sapıp da senin gazabına, lanetine uğrayanların yoluna sakın bizi iletme yarabbim. Şimdi burada bir şey çıktı karşımıza. Kim bu adamlar? Allah'ın nimetine erişen kişiler belli. Bunlar peygamberler ve samimiyetle işten gelen bir samimiyetle o peygamberleri takip eden insanlar samimi müslümanların yolu bu yol güzeldir senin de beğendiğin yoldur bizi de oraya sevk et diyoruz beğenmediği yol kimin yolu? bütün müfessirler yani Kur'an ayetlerini açıklayan ilimle meşgul olan tefsir ilmi dediğimiz Şimdi o tefsir kelimesini de yorum kelimesine çevirdiler ve yorum kelimesine çevirdiler ve biraz da hafiflettiler, aşındırdılar. Yani yalama oldu bu tabir. Bütün gücünüzle siz tefsir kelimesini kullanacaksınız. Tefsir, yine açıklama demektir. Yine kastedileni arayıp bulma demektir, ortaya koyma demektir. Ama orada bir hedef var. Bir su iniyet var orada. Bütün müfessirler, tefsir ilmiyle meşgul olan, Kur'an'a aşina olan insanlar diyorlar ki, Peygamberimizden de naklen, oraya da dayanıyor, Allah'ın gazabına uğramış topluluktan maksat Yahudidir. Yahudi topluluğudur. Yani ırkan Yahudi veya fikren Yahudi, zihnen Yahudi. İki türlü Yahudi var biliyorsunuz. Bir Yahudi var ki doğuştan Yahudi. Kendilerini masum gösteriyorlar zaman zaman televizyonlarda. Ben ne yapayım? Allah beni Yahudi olarak dünyaya getirmişse benim ne suçum var? Dünyaya Yahudi olarak gelmek bir suç değil. Yahudi kalmak suçtur. Yani o zihniyeti, o Yahudilik ifadesi altındaki o zihniyeti devam ettirmek suçtur. Yoksa Hz. Ömer'de müşrik olarak dünyaya geldi, ne olacak yani? Bu tat ama yeryüzü o adalete muhtaç kurdu. Bunlar gazaba uğramış adamlar. Kaç türlü? E gazaba uğradı bu Yahudiler? Birisi ırkan Yahudi diyorum, birisi de ırkan Yahudi değil. Ama Yahudinin fikrini, kültürünü, inancını, ahlakını benimsediği için fikren, zihnen Yahudi haline gelmiştir. Ki hani çok hayır ehli geçinenler, ooh, nice müsbet hizmetlere imza atan o Lyonslar var. Rotaryenler var. Her dönemde başka isimle anılırlar bunlar. Onlar sureti haktan görünüyorlar. Sakın bunlar sizi aldatmasın. Masonluk veya Farmasonluk yeryüzünde dinsiz ve Allahsız bir topluluk oluşturma mücadelesini veren bir Yahudi kuruluşudur. Hiç bunun lağmıcı yok. Fakat adamlar güçlendiler. Bütün köşe başlarına ellerine geçirdiler ve bize de el bağlamak düştü ve onlar hakkında konuşulmadığı için, konuşulmadığı için, konuşulamadığı için sanki onlar da haklılık kazanan bir topluluk haline geldi. Hayır ehli mektep yapar, bilmem ne yapar, bilmem ne yapar, bilmem ne yapar ama dinin de canına, Bunlar yalnız İslam'a değil ha, hiçbir dine bağlı değiller. bunlar. Üç kademeleri var. Birinci kademedeki Mason, her şeyde serbesttir. Belli vazifeleri var ve her türlü dindarane faaliyeti gösterebilir. El sürmüyorlar, dokunmuyorlar. Nasıl yaşarsa yazar. Hacca giden Masonlar var mesela. Umreye giden masonlar var, kesin yani hacı oluyor adam, masonlukla dinin çatıştığını daha bilmiyor, birinci basamakta. İkinci kademeye yükseldi mi bütün dinlerden bağı kopar, artık din namına senin hayatında bir şey kalmayacak. Üçüncü basamaya kim yükselebilir? Sadece Yahudi olanlar yükselebilir. Yani birinci ve ikinci basamak, o üçüncü basamağı, en yüksek basamağı işgal eden Yahudinin uşağıdır, köpeğidir. O kadar. Kimdir bunlar? Yeryüzündeki bir cümle rütbeli insanlar, bir cümle zengin insanlar. Onların uşaklarıdır. Yani masonlukla ilgili en kısa bir özet Bu, budur gazaba uğramış Fatiha suresinde Allah'ın gazabına uğramış oldukları anlatılan topluluk da bunlar. Çünkü başlarını Yahudi çekiyor bunların. Ne suçları var bunların? Bir, bunlar enbiya katilidir. Peygamber katili bir topluluk bu. Sıradan bir adamı öldürse bir kişi Rastgele bir adam, vasıfsız bir adamı öldürseler, bu bizim tüylerimizi ürfetmez mi? Bunlar Allah'ın seçtiği, peygamberlerin katili olan insanlar ya. Zekeriya Aleyhisselam kaçıyor, bir ağaca sığındı, o ağacı biçtiler böyle. Zekeriya Aleyhisselam içinde kovuk bir ağaç ve onu ortadan testereyle kestiler. Bir günde, bir günde 73 peygamberi öldürdüler. Evet. Ve katlihumul enbiya bir ghayri hak. Kur'an'ı sık sık tekrarladı. Haksız yere peygamberleri öldürmeleri sebebiyle. Bu böyle bir topluluk bir dava. Yani senin Filistinli'ne hatır bağışlar mı bu adam? Filistinli'ne hatır bağışlar mı? Enbiya'nın katili olan böyle bir topluluk kime gözü var? Ha bundan Allah'a sığınacaksın. Biz namaz kılarken Allah'a sığınıyoruz. Camiden çıktıktan sonra onun kucağına oturuyoruz. Aa Müşön efendi, Solomon efendi, bilmem Yasef efendi bunlar nasıl Müslümanlık? Ya? Yahudi ile yakın ilişki içinde olan Ey cami cemaati, imanınızı bir daha gözden geçirin. Müslüman mısınız? Müslüman kalabiliyor musunuz? Allah nezdinde yeriniz nedir? Bunu bir gözden geçireceksiniz. Sen nasıl Müslümansın? Günde 40 rekat namaz kılacaksın. 40 defa aman ya Rabbi beni Yahudi'nin yolundan uzaklaştır. Hristiyan'ın yolundan uzaklaştır diyeceksin. Kırk defa bunu tekrar edeceksin ve bütün hayatın bunlarla geçecek. Yalancılıktan başka bir şey değil. Sahtekarlıktan başka bir şey değil bu ya. Efendim çok insani ilişkiler içindeymiş bunlar. E gülecek tabii. Gülecek. Bu kafir acziyet içinde olduğu zaman bunu iyice kavrayacaksınız. Kafir güçsüzse aciz ise, çaresiz ise kendisinden üstün güç görüyorsa son derece efendi kesilir. Alçak gönüllü olur, insaflı olur, merhametli olur, iş gören adam olur, her şeyi kolaylaştırır. İstanbul'daki Yahudi böyle ama, İsrail'deki böyle mi? O kadar Yahudileşmişiz ki, yani en yetkili ağızlar bile, efendim, İsrail derseniz Kur'an'ın ifadesi olur. İsrail diyoruz. En yetkili azap hayal etmek lazım Allah'tan ya. Allah'tan hayal etmek lazım. Niye? Onlar öyle diyorlar. İsrail diyorlar. Bu kadar olmaz. Yani bu derece bir millet küçülmez. Alçalmaz bu kadar. Velalette kalanlar da kimdir? Hristiyanlar ve zaten dünyanın başının belası da bu ikisi bakın bütün kelimelere bakın mesela Mason kelimesi Fransızcadır duvarcı demektir ki bundan 5000 bin küsur yıl önce bu teşkilatı Hiram adlı bir mimar, bir Yahudi mimarı kurduğu için hala onun adıyla anılıyor. Efendim, komünizm, o da gene o kökten, Fransızca bir kelime, komün, ortaklık, oradan geliyor, hep oradan geliyor. Yani menşe Yahudiliktir ve Hristiyanlıktır. Dünyanın başının belası bunlardır. Her türlü felaketi insanlık için hazırlıyorlar, Ondan sonra da güve düzeltici oluyorlar. Akif'in dediği gibi münafıklardan bahsediyor. Hem bütün dünyayı ifsadet hem musih görün. Ve idahile <gülüyor> la <gülüyor> fi'l "Kalu inna ma Münafıklara yeryüzünde fesat çıkartmayın, bu bozgunculuğu yapmayın dendi mi? Ah ne demek canım? Biz sadece düzeltmeye çalışıyoruz. Onlara sorsanız şimdi, işte barış görüşmesi yaptılar, düzeltti gittiler. Bunlar bunlar var ya, sen ki babanı dinlemiyorsun, dedeni dinlemiyorsun. Ne dedi sana deden? Bunlarla 400 sene, 500 sene savaştı. Aptal mı bu adamlar? Dostluk mu kuramıyor mu bu adamlar? En son sana çizdi rotanı. Domuzdan post. Gavurdan dost olmaz dedi gitti. Aaa babam deliydi. Tımarhanelikti. Dedem ne anlar bu işten? Onun düşman dediğine sen dost diye sarılıyorsun. E ondan sonra yılan ısırıyor bir tarafına akrep ısırıyor. E akrebi sen aldın koynuna. Akrebi koynuna yerleştiren sensin. Elbette ki ısıracak bu sebe. Başka türlü olması mümkün değildir. Bu ifadeleri kullanan Müslüman daha şuurlu olacak. Daha şuurla Fatiha'yı okuyacağız. İnşallah Cenab-ı Hak bu suredeki hikmetleri kavrama fırsatını da bizlere ihsan eder. Yani bunu bileceğiz. Bunu bileceğiz. Onlar sureti haktan görünüyorlar. Sureti haktan görünüyorlar. Ve her şeyimizi yok edecek. Bütün değerlerimizi yok ediyorlar. Ama biz niçin uyanamayız? Niye kendimize gelemeyiz? Anlamak zor. Niye zor? Çünkü uyandıracak kaynağa gelmiyoruz biz. Meseleyi Kur'an'dan öğrenmeye yanaşmıyoruz. Yahudi bize kim tanıtacak? Kendisi. Sen beni kötü tanıma. Beni öyle tanıtıyorlar ama ben öyle değilim diyor. Ama Yahudi diyor bunu. Yahudinin haliki Yahudi öyle tanıtmıyor. Onu yaratan Allah diyor ki bu bu. Benimkide diyor ki hayır canım olur mu böyle bir şey? Son bir ayet okuyu bitireyim. Ezan okundu. eşedden esheddenasi adavetel lilladina. Aminül Yahud. Ya Muhammed, bu insanlar arasında. Bu insan topluluğu içinde, iman edenlere, İslam'ı kabul edenlere düşmanlık yapma açısından, düşman olma açısından en şiddetli, en azılı düşman olarak kesinlikle sen Yahudi'yi bulacaksın. Allah onu en azılı düşman gösteriyor, biz ne yapıyoruz? Yakın dostumuz oluyor. Böyle düşünen bir millet muvaffak olamaz. Hep aşağıya doğru gidecek, batacak, batacak, batacak. İlişkileri, bunlarla olan ilişkiyi şahıs olarak düzenleyeceğiz. Şahıs olarak düzenlemek gerekiyor. Toplum olarak düzenlemek gerekiyor. Devlet olarak düzenlemek gerekiyor arkadaşlar. Efendim yapsınlar. Emir vereceksin de yapacak. Müvekkil sen değil misin? Nasıl vekiller tayin ettin? İşte vekiline bakıp senin ne olduğunu anlıyorum ben buradan. Nasıl bir müvekkil olduğun vekilinden anlaşılıyor senin can. Ne çapta bir müvekkilsin sen, işte vekilinden anlaşılır. Gelin şu fırsatları güzel kullanın. Yerli yerinde kullanın, Kur'an'a uygun şekilde kullanın da Sizler de rahat edin, biz de rahat eder herkes rahat etsin. Ya Rabbel Alemin, bu sureyi senin arzu ettiğin, dilediğin şekilde okuyan ve öyle anlayan ve öyle yaşayan kullarına bizleri de ilhak eyle.